Alla Rasulina Muhammed, Allahum cinle nam. Cüllü ala şefiğ zinobina Muhammed, Allahum cinle nam. Cüllü ala tabib kulubina ve kürte aynina Muhammed. Allaahü Aalá, Muhammedin ve Ala Muhammed. Ağzı bin Allah’ı, min Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi'l 'alamin. السلام على رسولنا محمد وعلى آله و أصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استعيب بالله Bismillahirrahmanirrahim Ve yevme nehşuruhum cemi'an sümme nekulü Lillezine eşrekû mekânekum Entüm ve şürekâukum Fezeyyelna Ve kâle şürekâuhum Ma'tun tun iyana tabud. Saba Allahu al-azim. Wa ballaghana rasuluhu an-nabiyul karim. Allahumma ikrimna وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين آمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا طاعة لمخلوق Fi'ma sıyetillahi taala. Sabaq wa rasulullah fi ma qala. Eykema sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem cemaati Müslümanin temel bir bilgi olarak veya değişmeyen bir esas olmak üzere İslam dininin Hazreti Adem'den itibaren devam ede gelen ve peygamberimizle son şeklini nihai şeklini bulmuş olan İslam dininin temeli üssül esası tevhiddir diye biliyoruz yani Allah'ı birlemek Allah'ın bir olduğu akidesine sahip olmak Allah'ın birliği inancını bütün benliğimizle hazmetmek, kabullenmek İslam dininin temel taşı. Her şey bu temel üzerine oturtulması lazım. Tevhid üzerine oturtulması lazım. Bunun için İslam'a bağlı kişiler Müslüman olarak anıldıkları gibi İslamı bir sistem olarak kabul eden kişilere Müslüman dediğimiz gibi Allah birdir dedikleri için Allahu Zülcelal vardır, birdir ve en üstün sıfatlara sahiptir inancını taşıdığımız için aynı zamanda Müslüman'a muhahit diyoruz. Muhahit yani. Allah'ı birleyen kişi, onun birliğini ikrar eden, itiraf eden kişi manasına gelmek üzere. Muhyiddir diyoruz, hani cenazelerin arkasından bir tezkiye yapılıyor. Yani ölüyü temizleme, ahirete giderken üzerindeki kul haklarından onu temizleyebilmek için, onu beraat ettirebilmek için, hak sahiplerinin helallığını alabilmek için cenazenin arkasından hani, orada kısa bir merasim yapıyoruz. Onun adı tezkiye merasimi. Tezkiye Arapça'da temizlemek demektir, temizleme işlemi, temizleme ameliyesi ve cenaze namazına katılan Müslümanlara soruyoruz. Bu giden zatın mümin, muvahhid, Allah'a ve Resulullah'a inanmış bir kişi olduğuna şahitlik yapıyor musunuz? Yani muvahhidlik ifadesini orada kullanıyoruz. Özellikle orada dile gelmiş oluyor. Yani İslam dininde her şeyin temelinde bu tevhid inancı var. Allah bir tanedir. Celle şaniru. Bu Allah'ın birliği, sıfatı onun zatına ait olan altı sıfattan sadece bir tanesi. Sadece bir tanesi hani bundan önceki birçok dersimizde de konuşmuştuk. Birisi bize sorsa Allah'a inanıyor musun? Amin ve Allah'a diyoruz. İnandığımızı ifade etmek için elimizi göğsümüzün üstüne koyuyoruz. Elbette ki inanıyoruz diyoruz. Peki o inandığın Allah nasıl bir şeydir? Onu biraz tarif edebilir misin? biraz tanıtabilir misin? Onun hakkında derli toplu, kısa bir bilgi verebilir misin? Allah hakkında dendiği zaman, işte Allah büyüktür, şudur budur diyoruz. Halbuki Allah'u Zülcelal'i tanıtırken o kendisini nasıl tanıtıyorsa, o kendisini bildirmedikçe bizim onu bilmemize imkan yok, onu bilmek, kendisinin bildirdiği şekilde bilmekle mümkündür. Çok kısa bir Allah tarifi yaparken, Allah'ı değerli toplu, veciz bir ifadeyle anlatırken ne diyoruz? Allah, üst üste iki nokta koyuyoruz, Allah dedikten sonra var olan, bir daha var. Varlığının evveli başlangıcı olmayan. Varlığının sonu da olmayan. Zatında, sıfatlarında, fiillerinde yani her manada tek olan. Her manada tek olan varlığında hiçbir şeye dayanmayan yani varlığını devam ettirmek için zatını devam ettirmek için hiçbir şeye dayanmayan hiçbir şeyden destek almayan ve yaratılmış varlıklardan hiçbirisine benzemeyen bizim tanıdığımız varlıklardan eşyadan hiçbirisine de benzemeyen hayat hayat sahibi, ilim sahibi, görme, işitme, dileme sahibi, güç ve kudret sahibi, konuşma kelam sıfatının sahibi ve yaratma sıfatının sahibi olan zattır Allah. Bu on dört sıfatıyla Allah'ı bizim tarif etmemiz mümkündür. Allah'ı birlemek demek, onu tevhid etmek, onun bir olduğunu ikrar etmek, itiraf etmek demek işte onun bu on dört sıfata sahip olduğunu doğru şekliyle kavramak, itiraf etmek ve gönülden tasdik etmek demektir. Bu. Ama Hazreti Adem'le başlayan bu tevhid Allah'ın bir olduğu inancı akidesi zaman zaman kesintilere uğramıştır. Hz. Adem'in çocukları arasında zaman içinde ona bir demeyen onun yarattığı bazı varlıkları onun eşi gibi ortağı gibi, benzeri gibi yardımcısı gibi görenler çıkmıştır başlangıçta Allah birdir diyen bir topluluğun arasında onun birliğine gölge düşürecek ifadeleri kullanan o inanca o yanlış inanca saplanan insanlar çıkmışlardır. Onları tekrar o eski doğru inanca çekebilmek için o sonradan ortaya çıkan yanlış batıl itikattan kurtarabilmek için Allah yine peygamber göndermiştir. Adem'in arkasından başka peygamber gelmiştir. Bu peygamber bu Allah'ın birliği inancını, tevhid inancını yenilemiştir. Tazelemiştir. Yeniden ifade buyurmuştur. Bir müddet daha o Allah'ın birliği inancı sürmüştür. Belli bir zaman aşımından sonra yine bir kısım varlıkları Allah'ın eşi gibi, benzeri gibi gören insanlar ortaya çıkmışlardır. Tekrar peygamber gelmiş düzeltmiştir. Yani tarih boyunca ümmetlerin inancı akidesi bozuldukça, yanlış inançlar ortaya çıktıkça inancın doğrusunu ifade etmek üzere ortaya koymak üzere yeni yeni peygamberler gelmiştir ve gele gele bir hadisteki ifadesiyle 124 bin bir başka rivayetiyle 224 bin peygamberden bahsediliyor ama bu da dondurulmuş bir rakam değil peygamberlerin sayısı 124 bin veya 224 bin değil bu rakam Allahu zülcelal'in çok peygamber gönderdiğini anlatmak içindir hani büyük bir topluluğu anlatırken binlerce kişi vardı orada diyorsunuz yüz binlerce kişi on binlerce kişi yani bu rakamlar kesin sayıyı anlatmak için değil o topluluğun kalabalık olduğunu, çok kişinin o topluluk içinde bulunduğunu anlatmak içindir. Bu 120, 124 bin yahut 224 bin ifadesi de Allahu Zülcelal'in tarih boyunca insanları doğru inanca bağlamak için, sevk etmek için, hidayete sevk etmek için her dönemde mutlaka Cenab-ı Hakk'ın peygamber gönderdiğini anlatmak içindir. Ama gele gele bir yerde noktalanmıştır bu iş. İslam dini son dindir diyoruz. İslam dini Adem aleyhisselam da Müslüman, Nuh aleyhisselam da Müslüman, yani en eski peygamberlere Kur'an Müslüman diyor. E, Müslümanlık bizim peygamberimiz de ortaya çıkmışsa e müslümanlıktan önce nasıl bir din var? müslümanlıktan önce din yok çünkü başından beri müslümanlık var başından beri peygamberlerin bütün peygamberlerin tebliğe de geldikleri biri diğerini tasdik etmek üzere ortaya koydukları dinin adı İslam'dır inancımızda, yani İslam inancında iman esasları altı tanedir. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın getirdiği iman esasları altıdır. Adem aleyhisselamın tebliğ ettiği iman esasları da altıdır. Onda beşli de bizde altı filan olmadı. Başından beri aynı. Yani dinlerin itikat kısmı, bir kısım temel hükümleri var ki Bunlar her peygamberin şeriatında aynen var. Ama bu İslam dini insan toplulukları genişledikçe gittikçe mükemmele doğru genişlemiştir. Hep mükemmelleşmek üzere daha olgun şekil almak üzere genişlemiş, genişlemiş ve en geniş şekliyle Peygamberimiz tarafından tebliğ edilmiştir. Yani Peygamberimizin getirdiği İslam dini son dindir demek İslam'ın en son şeklini aldığı en son şekli nihai şekli tebliğ etme, insanlara duyurma görevi bizim Peygamberimize verilmiş demektir. Bilmem burayı anlatabiliyor muyum? E peki son şeklini Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam tebliğ ediyorsa geçerli olan bu son şekildir. Kur'an'ın ortaya koyduğu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği bu son şekil Allah'ın gönderdiği hak dinin, semavi dinin artık nihai şeklidir bu din geldikten sonra yani peygamberimizin ortaya koyduğu İslam bu en son şekliyle nihai şekliyle ortaya çıkan İslam'dan sonra artık Hazreti İsa'nın yeryüzünde faaliyet alanı kalmamıştır. Bunu bilhassa söylüyorum. Efendim İsa Aleyhisselam'ın şeriatı o bitti. O bitti. Niye bitti? Niye bitti? Çünkü o şeriatın, Hz. İsa'nın İncil'le getirdiği şeriatın bize de intikal etmesi gereken, bizim için de gerekli olan kısımlarını Kur'an getirdi. Yani Kur'an'ın içinde bunlar var. Bir daha Kur'an'ı bırakıp geri dönmek, İncil'e dönmek gereksizdir, faydasızdır, manasızdır. Kaldı ki geri dönmek istesen bile, o dönmek istediğin İncil ortalıkta yok. Onun tozunu savurdu bu adamlar, onu yetmiş şekle soktular, mahvettiler, perişan ettiler. Hazreti Musa'nın da faaliyet alanı kalmamıştır artık. Çünkü onun şeriatından onun e, aldığı Tevrat'tan bize gerekli olan bizim için lüzumlu olan hükümleri Kur'an zaten getirmiştir. Yani ben Hazreti Muhammed'ten önceki dinleri de kabul ediyorum sallallahu aleyhi ve sellem Ondan önceki peygamberleri de kabul ediyorum, yani bütün semavi dinleri kabul ediyorum diyen kişinin yapacağı iş nedir? Kur'an'ı kabul etmek ve Resulullah'ı kabul etmektir. Kur'an'ı ve Resulullah'ı kabul edersen İsa'ya da inandın, Musa'ya da inandın. Kur'an'ı reddeden kişinin İsa ile de ilgisi yok, Musa ile de ilgisi yok onun. Çünkü Hazreti Musa Kur'an'ın ineceğini bildirdi. Son peygamberin geleceğini bildirdi. Sen nasıl Tevrat inancına sahipsin ki onun hükümlerinin bir kısmını alıyorsun bir kısmını atıyorsun. Efendim dinleri birleştirmek istiyorlar. Tamam. Yeryüzündeki dinleri birleştirmenin yolu İslam'da buluşmaktır. Adres İslam. Çünkü İslam bütün semavi dinlerin özü ve en son şekliyle ortaya çıkmış olan şeklidir yahut tarzıdır. Bunun ötesinde bir şey kalmadı ki sen onu aramaya kalkışıyorsun. Zaman zaman hak veriyorsunuz efendim. Hristiyanların da bir dini var. O Allahça geçerli bir şey değil. Hristiyanın kendi iddiası, kendi kuruntusu o benim dinim var diyor. Akşam geç saatlerde bir program kilise bilmem nesini anlatıyor. Kilise ekibinin bilmem müziğinden bahsediyor festivalleri sebebiyle. Resmen artık kilise. Zaten asıl olay nedir ortada? Kıvranıyorlar bir türlü anlatamıyorlar. Dillerinin altında bir şey var bu adamların. Biliyorsunuz 1920'li yıllarda 20'li yıllarda yani 20'den sonraki anayasal hareketlerde Türkiye Cumhuriyeti devleti bir İslam devletidir kaydı vardı. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir İslam devletidir. 24 Anayasasındaki kayıt buydu. Sonra o İslam kaydını kaldırdılar, İşte şöyle böyle bir boşluk dönemi geçti ve o İslam yerine emaneten laik kaydını koydular. Şimdi öyle diyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık bir devlettir, bu layık sözü de geçicidir. Asıl bu çerçevenin içine koymak istedikleri nedir biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Hristiyan Devletidir. Bütün kavga burada. Şimdilik şartlar tamam değil, ortam müsait değil. İfade için, bu ifadeyi kullanmak için, vakit erken olduğu için ama bütün zorlanmalar burada o İslam kelimesi bir daha hiç o semtlerden geçemeyecek onun yerine asıl oturması gereken kelime o Hristiyan devletidir kaydı gelene kadar şimdilikle böyle ne olduğu belirsiz bir kayıtla idare ediyorlar laiktir kaydı ile idare ediyorlar o layıklığı ne kendileri anlamıştır ne millet anlamıştır ne de anlayacaktır yani ama laikliğin asıl bizim anlamamız gereken şekli bir ateistliktir. Yani bütün inançların reddi demektir. Halbuki onlar bütün inançların himayesi ve İslam da bir inançtır. Niye himaye görmez? Madem öyledir. Bunlar hep uydurma ifadeler. Bunu söyleyemiyorlar. Ama bu geçişi sağlamak için yani tevhid inancının bir daha bir yıkılması lazım. Allah'ın birliği inancının mutlaka yıkılması lazım. Bunu yıkmak için de Hristiyan kaynaklı sloganlar, ifadeler bizim dinimize yerleştirilmiştir. Mesela günlük hayatımızda biz de konuşuyoruz haksızlıklardan, zulümden, şundan bundan bahsederken bu kadar haksızlık yapma. O yukarıdaki görüyor. Kim var o yukarıda? Allah. Yani onu demek istiyorum. Allah yukarıda değil efendiler. Allah'ın aşağı ile, yukarı ile, sağ ile, sol ile ön ile, arkayla hiçbir alakası yok. Bu 600 üst, sağ sol bunlar Allah'ın sonradan yarattığı bu varlıklara göre kullanılan tabirlerdir. Peki o sağ sol ifadesi bu eşya yok iken neydi? Allah nerede duruyordu o zaman? Şimdi göklere çıkarıyorsun onu. Gökler yaratılmadan nerede dururdu Allah? Allah mekandan münezzehtir. Yani bir mekanla bağlantısı yok Cenab-ı Yani belli bir mekanda oturmuyor ama önce Allah'a mekan ısrar ediyorlar. Koca Allah yukarıdan görüyor diyorlar ve bunu artık rahatlıkla Müslümanlar kullanıyor. Efendim madem Allah yukarıda değil, dua ederken, Allah'tan bir şeyler isterken niye ellerimizi yukarıya kaldırıyoruz? Allah'ın yukarıda olduğunu anlatmak için değil bu. Gücüyle, kuvvetiyle, kudretiyle, nimetiyle her şeyle bizim üzerimizde olduğunu ifade etmek içindir. Yukarıda oturuyor manasında değil. Kuvvetiyle, gücüyle her zaman bizim üzerimizdedir, bize hakimdir. Manasını anlatmak için biz ellerimizi kaldırıyoruz. Sonra Yeni konuşmalarınızda hani bir şeyi çok yaptığınızı anlatmak istiyorsunuz. Çok. Mesela uzun boyu uyudum. Yaptım diyor. Uyu Allah uyu. Uyu Allah niye uyusun? Her namazın sonunda dua ederken ayet-el kürsi okuyorsunuz. Ve ne diyorsunuz orada? La ta'khuzuhu sinetun ve <gülüyor> la Allah her şeyi ayakta tutan Kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan bir Allah'tır ki onu bir uyku başlangıcı böyle bir sarkmalar olur ya tam uyumayan ama uykuya geçmek üzere bulunan adamın başı düşer uykunun başlangıcı uyku başlangıcı da onu yakalayamaz normal uyku da Allah'ta yoktur sen niye uyutuyorsun Allah'a bakayım Dua derken, ayet-el okurken, benim inandığım Allah uyuklamaz ve uyumaz diyorsun. Bu manaya gelen ayeti okuyorsun, öte yandan, uyu Allah, uyu, uyu Allah, uyu diyorsun. Olmadı. Çok yemek yemiş, ye Allah, ye. Çok yatmış, yat Allah, yat. Çok yürümüş, yürü Allah, yürü. Bunların biz farkında değiliz. Bunlar tamamen Hristiyan misyonerlerinin, Hristiyanlığı yaymak üzere görevli olan o gizli teşkilatın araya sıkıştırdığı ifadeler. Ve bunlar bizi yanlış inançlara şartlandırmaya çalışıyorlar, alıştırmaya çalışıyorlar. Bunlar 15-20 sene önce çok vardı, 10 sene öncesinde kadar vardı. Böyle taktiri edilmiş, elle yazılmış bir şey dolaştırılırdı ortalarda. Şeyh Ahmet'in vasiyetnamesi. Güya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şeyh Ahmet adında bir türbedarı varmış. Rüyasında Resulullah'ı görmüş bu türbedar. Peygamberimiz ona demiş ki, ey Şeyh Ahmet işte dün Geçen cumadan bu cumaya kadar ümmetimden şu kadar bin kişi ahirete evet. geçetti etti öldü her birisi cehennemliktir Rabbime karşı yüzüm kara oldu efendim çok günahsardır bunlar al şu vasiyetimi bunu evden eve elden ele ulaştır ve ümmetim toparlansın tepeden tırnağı yalan ne Şeyh Ahmet var, ne böyle bir vasiyet var. Kur'an var ortada. Böyle uydurma saçma sapan şeyler olur mu? Efendim bu niçin uyduruluyor? Üzerine çok gittim senelerce bunu. Bu nereden çıkar? Bunu misyonerler yayıyorlar. Yanlışa inanma alışkanlığını kazandırmak için. Aslı olmayan, temeli olmayan batıl şeylere inanma alışkanlığını sağlıyor. Şimdi bu günlerin meşhur saçma şeyi efendim açıyormuşsunuz her Kur'an-ı Kerim'de şimdi bu günlerde açıyorsunuz arasından Resulullah'ın sakalından bir parça çıkıyormuş. Vallahi yalan billahi yalan tellahi yalan. Bu bir namussuz şebekesinin İslam düşmanı, bir zihniyetin uydurduğu bir oyundur. E olamaz bu olur ama her Kur'an'ın arasında Peygamberin sakalından bir kılı bulmak mümkün değildir. İlme de aykırı, akla da aykırı, manzar aykırı bir şeydir. Bu nereden çıkıyor? Yine o misyonerlerden çıkıyor. Sizi öyle inandıracaklar, Aa, sen peygamberin sakalına saygı göstermiyor musun? Başımın takım. Ama onun sakalına saygın var. Kur'an arasında gördüğüm her kul ona ait değil. Böyle bir şey olmaz. Bunlar hep batıl inançları aşılama denemesi. Daha başka şeyler de uyduracaklar. Daha başka şeylerde uyduracaklar. Belki böyle türbeler biliyoruz ki biz içinde Allah'ın o büyük kullarından birisi değil de belki bir hayvan yatıyor yani bir merkep var orada belki bir köpek var orada canım. Bilmiyorsun ki sen belki bir gayrimüslim ait. Benim onunla bununla ne ilgim var canım? Onunla bununla ne ilgim var? Benim ilgim Kur'an ve sünnet iledir. Bu büyük dediğim insanları da Kur'an'a ve Sünnet'e bağlı oldukları için büyük kabul ediyorum ve bağlılıkları için de büyük kabul ediyorum. Niçin Ebu Hanife büyüktür bize göre? İmam Şafii büyüktür, İmam Malik büyüktür, İmam Ahmed ibn Hanbel, Yahut Evliya Allah'tan ne bileyim? Abdülkadir'i, Geylani, Şahin Akşöben gibi zevat. İnanıyoruz, biliyoruz ki bunlar Allah'ın Kitabı Kur'an'a. Peygamberinin sünnetine bağlı kişiler bunlar. Onların büyüklükleri Kur'an ve sünnete bağlılıklarından ileri geliyor. Ama ne olduğu belirsiz bir adam. Bilmiyorum. Ne olduğu belirsiz. Ama neler yaymıyorlar? Neler yaymıyorlar? Sen Kur'an'ı ve sünneti al başa. Bu kitapta ne varsa doğru bunlardır, bunun dışı batıldır de geç kokma. Ama Burada da bir oyun oynuyorlar. Buluyor basit bir olay. Basit bir şey buluyor. Efendim bu Kur'an'da var. Kur'an senin bakkal defterin değil ki. Yani benim annemin burnu uzun muydu, kısa mıydı? E gel onu da Kur'an'da arayalım bakalım. Uzun burnlu mu değil mi? Öyle edepsizlik olmaz. Kur'an meselelerin prensiplerini getirir ana kaideleri getirir, temel ölçüleri getirir. Yani Kur'an bir meselenin kökünü ortaya koyar, gövdesini ortaya koyar. O kök üzerindeki dallar, başka ilimlerin sayesinde geliştirilir. Böyle rastgele olacak bir iş değil. Sonra herkes kendine ait işlere karışmalı. Ve konfeksiyoncu bir adam, misal olarak söylüyorum, kalkar, bir müştehid gibi Kur'an ve sünnetten hüküm çıkartmak isterse bu işin cılhı çıkar. Bir mühendis bir mühendis kalkar dinde fetva vermek isterse berbat olur bu iş. Yani bugün devlet hayatında yer alan önemli mevkilerde bulunan kişilerden din hakkında öyle beyanlar işitiyorsunuz ki bir ömür din yolunda geçirmiş olan kişiler de hala onların bir kısmını belki çözmüş değil. Hala bu işin ruhuna üzüne tam varmış değil. Bu fetvaları verenler Subhaneke'yi doğru okuyamayacak kadar cahil. Din hakkında fevkalade cahil. Devlet başkanı olabilir. Ama mahalledeki bir Müslüman kadar bir işçinin bilgisi kadar bilgiye sahip değil. Bunun orada olması her şeyi bildiği manasına gelmiyor. Ha o söyledi bunu diye inanıyorsunuz. Böyle bir yanlışlık yapmayın. Bu işin başı kimdir? Bu işe iyi bilen adam. Ona götüreceksin sen bunu. Böyle yanlış şeylere bizi saplıyorlar. Üçün bunlar ne içindir onu toparlayacağım. Tevhid inancını sarsmak için. Allah'ın birliği, akidesini yıkabilmek için oynanıyor bunlar. Yine günlük hayatımızda hani birisi çok güçlü olduğunu anlatmak istiyor. Korkusuz olduğunu, hiçbir şeyden çekinmediğini anlamak, anlatmak istiyor. İşte filancı gelir şöyle olur böyle olur diyorlar ona. diyor, Allah'ın oğlu olsa ne yazar diyor. Yani o karşımdaki adam beni tehdit eden adam yahut kendisinden korkmamı istediğiniz adam Allah'ın oğlu olsa ne yazar? Allah'ın oğlu var mı? Haşa! Allah'ın oğlu vardır diyenler Yahudiler ve Hristiyanlardır. Her pisliğin kaynağı bu herifler. Her türlü inkarcılığın, sapıklığın kaynağı bunlar. Ama biz biliriz ki Allah'ın oğlu vardır diyenler Hristiyanlardır. Hayır. Aynı iddia Yahudilerde de var. Kur'an'da Cenab-ı ve aşikare Yahudi Yahudu Uzeyrun İbnullah Yahudiler dedi ki Vesselam Allah'ın oğludur. Kur'an'da ismi geçen İsmi geçen peygamber mi yahut büyüklerden, evliyadan biri mi olduğu tartışmalı olan bir isim ona Allah'ın oğlu diyor Yahudiler. Hazreti Üzeyri Allah'ın oğlu kabul ediyorlar. Hristiyanlar da vekaletin nesar el mesih humdullah. Hristiyanlar da dedi ki Mesih İsa Allah'ın oğludur. Bu onların kendi uydurmaları. Nerede? Anaları nerede bunların? İşte Hazreti Meryem. Babası nerede? Hazreti İsa'nın? Babası yok. E babası insan olur mu? Hazreti Adem'in? Anası da yok babası da oluyor da. Niye olmayacakmış yani? Yaratan Allah'tır. O yarattıktan sonra bir zorluk yok. Bunlar her ikisi de Allah'ın kullarıdır. Büyük insanlardırlar, Allah'ın kullarıdırlar. Ama hiçbirisi veya onların dışında hiçbir kişi Allah'ın oğlu değildir. Bu tabiri kullanmayacaksınız. Allah'ın oğlu ifadesini kullanmayacaksınız. Bunu iş çevrelerinde değil ama... Eğitim çevrelerinde gidin yoklayın bakın. O genç talebeler nasıl konuşuyorlar? Senin oğlun, senin kızın, senin haberin yok. Çünkü o eğitim çevrelerinde bunlar konuşuluyor. Hristiyan misyonerleri oralarda arı gibi çalışıyorlar. O genç dümahları İslam'dan koparabilmek için, dinden koparabilmek için. Bütün bunlar tevhidi sarsmak için. İşte bunun bir de öbür tarafı var. Sıramıza gelen ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor ve yevne nehşuruhum cemiyah Dersimiz biliyorsunuz Yunus Suri Celilesi o gün mutlak kemaline masruftur. O gün deyince herkes biliyor ki dünyanın Yitişinden sonra başlayacak ve ebediyeti ifade eden bir gün var, bir ahiret günü var. Yani bir ikinci hayat var, bir ikinci hayat var. O günde, top biz onları haş edeceğiz, bir araya getireceğiz. Kimi, O kafirlerin tamamını bir araya getireceğiz. Dünya küfrünü, dünya kafirlerini topyekun bir yerde toplayacağız diyor Cenab-ı Hak. Mahşer diyoruz ya, mahşer. Yani herkesin toplanacağı bir yer var, bir mekan var. Hesabını vermek üzere. Putperesti de orada, muvahhidi de orada, hepsi orada. Onları toplayacağız. Sımne nakul lillevine <Sessizlik> eşekû. Herkesi Hazreti Adem'den son insana kadar gelmiş geçmiş bütün insanları bütün cinleri hesap verecek hayvanlar hatta hepsi orada belli bir yerde biz onları topladıktan sonra Allah'a ortak koşanlara diyeceğiz. Şimdi o topluluğa katılanları tek tek çağıracağım diyor Allah. Allah'ın ortağı vardır, eşi vardır, benzeri vardır, yardımcısı vardır diyen, ona bir kısım varlıkları ortak gibi kabul eden, tanıyanlara şöyle diyeceğiz diyor Cenab-ı Hak. entüm ve şürekâk. Siz, ey müşrikler puta tapanlar, siz... Ve o Allah'a ortak tanıdığınız o putlarınız var ya, şöyle bir yerinizi alın bakalım. Kendinize ait olan o müşrikler kullarına bir girin bakalım biz. Müşrikleri hesaba çekeceğimiz, onların niçin şirke saptıklarını Allah'ın yarattığını, Allah gibi niye saydıklarını... Allah'a ibadet etme yerine onun yarattıklarına niçin ibadet ettiklerini sormak üzere, hesap almak üzere diyeceğiz ki diyor ey puta tapınanları siz ve tapının tapındığınız putlar, şöyle yerinizi bir alın bakalım. Herkes o saygı gösterdiği bilmem karşısında resmi duruşa geçtiği putlaştığı, ne yaptığı putuyla bir tarafa çekilecek. Tıpkı dünyada olduğu gibi. Yani dünyada da onlar zaten bir kenardadırlar. Ayrı bir dünyayı yaşıyorlar. Orada da ayrı bir dünya alacaklar. ''Hezeyyenna veynav'' Ve bunları birbirinden koparacağız. Yani puta tapınanlarla bu putları birbirinden uzaklaştıracağız. Put, puta tapınanlar şöyle bir tarafta, putlar şöyle bir tarafta, ve kâle şürekâuhum, konuşturacağım hepsini diyor Cenab-ı Hak, her birinden ifade alacağım, ve kâle şürekâuhum, o puta tapınanların Allah'a ortak tanıdıkları o putlar var ya, bu put, bazen bir maden parçasıdır, bazen bir taş parçasıdır, bazen bir yıldızdır, bazen bir hayvandır, bazen bir insandır. Her neyi Allah'ın ortağı saymışsa artık. Neyle şirk olayını bu ortaklık olayını gerçekleştiriyorsa onlarla konuşacağım. O şirk aletleri o suç unsurları olan o ortaklara yani putlara Cenab-ı Hak şöyle diyecek şey vakal, o ortaklar diyecek konuşacak, sözler alacaklar maküntüm <mâ> iyanat abudu ey puta tapınan serseriler bak buyurun. yani işin çirkinliğini ifade için bu tabiri kullanmış oluyorum ey düşüncesini aklını mantığını yerli yerinde kullanamayan Allah'ın verdiği aklı mahkum eden esir eden zavallı insanlar bu ifadeyi kullanıyor. Mâküntüm iyanâ tabudum. <gülüyor> Siz bize tapınmadınız ki. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Sizin bize tapınmakta hiçbir bağlantınız yok. O tapındığı, karşısında boyun büktüğü, saygı duruşuna geçtiği, o put diyor ki sen bana tapınmış filan değilsin. Senin bana tapınmakla ne bağlantın var ya? Başka bir ayette Cenab-ı Hak فَلَمْ يَكُوا يَنْفَاوْهُمْ imanum, لَمَّا بَاَوْبَسَنَا Bizim azabımızı gördükleri zaman, inanmaları bu adamlara hiçbir fayda sağlamayacak. Azabı gördükten sonra inanmaya kalkışırlarsa işe yaramayacak. Küfrün ve kederin müşrik. Azabı görenler diyecek ki biz neyle Allah'a şirk koşmuşysak ne Allah'ın eşi ortağı kabul etmişsek biz onları reddediyoruz. Yani ben hayvanı Allah'ın ortağı saymıştım, şu heykeli onun ortağı saymıştım, şu Bilmem neyi onun ortağı saymıştım. Ben bugün onları reddediyorum diyecek bu kutkariesler. E reddetsen ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Geçti borun pazarı artık. Reddetsen de faydası yok. O iş işten geçti, zamanı geçti bu işin. Vakti de iratı bu işin. Burada da ayette hepsini bir araya getireceğiz. Kuta tapının kişilere ve onların tapındıkları putlara diyeceğiz ki şöyle bir yerinizi alın önce alacaklar putlarla o puta tapınanları ayıracağız ve o putlar dile gelecek puta tapınan kişilere diyecekler ki siz bize tapınmadınız bunu nereden çıkarıyorsun yani ben sana kulluk yaptım ben sana ibadet yaptım şimdi beni kurtar benim haberim yok ki sen kime tapındın, nereden bileyim senin bana tapındığını? O tapınılan varlıklar bunu biliyor mu? İbrahim Aleyhisselam soruyor, babasına ve etrafındaki puta tapınan insanlara Kale hel yesme Peki, siz bu putlara dua ettiğiniz zaman, ibadet yaptığınız zaman, Bunlar sizi duyuyor mu bu adamlar? Bu putlar? Yalvarıp yalvarıp yatardığı hızı dua ettiğinizi duyuyor mu bunlar? Ev yentehunekum ev yedurru Peki bunların size herhangi bir faydasının dokunduğunu veya bir zararının dokunduğunu söyleyebilir misiniz hocam? Sana bir zarar vermeye kalkışsa zarar verebilir mi o heykel? Yok. Hayda sağlamak istese fayda sağlayabilir mi? Sağlayabilir. koca adamlar efendim bir değil birkaç diplomaya sahip birkaç üniversiteden geçmiş zannediyorsun ki aklı başında ama bakıyorsun gidiyor bir yerlere şikayette bulunuyor öyle yaptılar bak kimle konuşuyorsun sen? kim duyuyor ki konuşuyorsun Allah aşkına ya sen deli misin yani bir adam yolda yürürken hani bazı insanların huyudur kendi kendine konuşur karşısında bir adamı vardır onu anlatır dinletir deli midir bundan ne vardır dediğimiz oluyor değil mi ne konuşuyor bu kendi kendine şimdi o put da o adama diyor ki sen ne diyorsun ya ne zaman bana tapındın kim gördü kim biliyor ya ben böyle bir şey tanımıyorum diyecekler evet teşekkürler Allah Allah bu böyle mi olacak hakikaten? evet böyle olacak nereden şahit? hekefa billahi şehiden beynena ve beynekum putların ifadesi bu ey puta tapınan kişiler sizinle bizim aramızda Allah'ın şahitliği yeter bunun böyle olmadığının şahidi Allah diyorlar. Şahidi Allah, o geçmişi de bilir, geleceği de bilir, şu anı da biliyor. İnkün ne ibadeti Kesinlikle biz, sizin bize tapındığınızdan habersiziz bizim böyle bir şey. Hem bilgimiz yoksa. Peki senden haberi olmayana bilmem ne yapıyorsun, bilmem ne yap ne yaparsan bütün bunlarla kendi aptallığını ortaya koyuyorsun başka bir şey değil akıllıca bir davranış değil bu akılsızca bir davranış sevgiliyorsun böyle bir şey olabilir mi? ama dünyanın hiçbir dönemi bu putperestlikten bu şirk olayından temizlenmiş değildir her dönemin müşrikleri var ki tevhidi yerleştirmek üzere Allah peygamberlerini göndermiştir. Bu dönemde de böyle ama biraz fazla azdılar şimdi. Devrimizin müşrikleri biraz fazla ileri gittiler. Efendim bunu çok ayağa düşürdüler, bayağılaştırdılar ve insanlar ucuzca yanlışlara sapıyorlar. Çünkü son başarılarını neye borçludurlar? Son bir asra yakın çalışmanın elde edilen mahsulü neye borçludur? Bunlar, onun neye borçludurlar? Bu son bir asır içinde Müslümanları Kur'an ve sünnet konusunda evvela bilgisiz hale getirdiler. Müslümanlar inandıkları kitabı bilmezler alır Kur'an'ı öper o siyasilere veriyorlar ya meydanlarda vallahi doğru tutmasını bilmiyor yanlış tutuyor Kur'an'ı o siyasi alıyor Kur'an'ı yanlış tutuyor değil içinde ne söyleniyor ne anlatılıyor onu anlamak doğru tutmasını dahi bilmiyor öpüyor başına koyuyor Kur'an hakkında hiç bilgisi yok onun da senin ne benim de Kur'an'a karşı hiçbir ilgisi de ya? Yani. Bu benim inandığım kitaptır. Bunu öğrenmem lazım, bilmem lazım, tanımam lazım, bunun yaygınlaşması için çalışmam lazım diye bir ilgi, bir his, bir heyecan duymuyor bu Müslümanlar. Ve bunun son nereye varacak? Allah muhafaza etsin. Allah korusun bir gün anayasada o kayıt oturursa hiç şaşmayın biz mi İslam'ı koruyacağız bu tutumumuzda mı parama dokunma canıma dokunma cennet de benimdir ona da hiç sakın ilişme nerede bu Yama Hasan'ın böyle dedikleri gibi bu nerede bu böyle bolluk var mı bu konuda her şey feda edilecek de Din öyle nazlıdır ki öyle birdenbire dönmez. Her şeyini vereceksin de bazı şeylerine sahip olacaksın. Başka türlü olmaz. Ben burada bitireyim. Cenab-ı Hak'tan, tevhid akidesine, yürekten, bütün benliğimizle sahip olmamızı lütfetmesini, bizi bu noktaya getirmesini niyaz ediyorum. Ama böyle ciddi meseleleri anlatınca uyuyorsunuz. O da gözümden kaçtığını zannetmeyin. Uyumamaya çalışın. Niye uyuyorsunuz? Yaz, yaz kış uyuyorsunuz mübarekler. Yaz kış olmaz. Bugün herhalde Mustafa Hoca da hatırlatacak böyle ayda bir, iki ayda bir oluyor. Her müftülüğün kendi bünyesinde bir hizmeti var. Eminönü müftülüğümüzün de yürüttüğü Uba, kız Kur'an daha başka Kur'an kursları da var sayıda bir bunlar için yardımınıza başvuruluyor burada bir iki cümle söylemek istiyorum uzatmadan her ne bu Müslümanların bazı dini makamlar hakkında kanaatlerinde bir sarsılma var ne olacak ki 73 milyon para verdiler yani 73 milyon değil, oradan e, milyarlar umduğum bir yer. Fakat bu kadar. Değerli kardeşlerim, müftü ile müftülüğü ayrın birbirinden. Müftülük bir makamdır. Müslümanlara ait bir makamdır. Müslümanların temsil edildiği bir yerdir. Artısıyla eksisiyle orada müftüler bulunur, gelir geçer. Bugün Hasan Efendi var, yarın Mehmet Efendi olur, öbür gün Hüseyin Efendi olur. Müftüye karşı duyduğunu müftülük makamına yansıtma. Bu yanlış. Bu yanlış oluyor işte. Ha müftülük dediniz, ya orası yardıma değmez diyor cemaat. Burada hata ediyoruz. Bunu ayıralım birbirinden. Lillahi Fatiha.